Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. İnşallah duyuyorsunuz ve e, görüyorsunuz. Murat sana da iyi akşamlar olsun Murat. Nasıl gidiyor arkadaşlar? İyisiniz. Teşekkürler Murat sağ olasın. Teşekkürler. Evet nasıl gidiyor? Geçen haftadan beri ne yaptık bakalım. Söyleyin. İS İSAM'a gireniniz oldu mu? İSAM'a gireniniz oldu mu? Tamam iklim. İSAM'a giren oldu mu? İSAM... Makale bibliografya sitasına giren oldu mu? Makale veri tavanı vardı. Oraya girmiştik geçen hafta biliyorsunuz. Hiç hafta içinde ya ben bir gireyim bakayım nasıl oluyor diyen oldu mu? Galiba cevap yok. Yani yapmadınız öyle mi? Yani çok genel olarak cevap yok. Öyle mi? arkadaşlar yani bir şey öğrettiğimiz zaman onu tekrar etmeniz lazım. Fakültede olsaydınız şimdi size kızardım yani derslik derste olsaydı nasıl yapmazsınız diyor ama Allah'tan uzaksınız size kızmıyorum fazla hadi neyse lütfen e, deneyin yani bunlar sizin yararınıza olan şeyler e, tekrar ederseniz yaparsanız mesela ben olsaydım Şöyle merak ettim. Bir iki makaleyi arardım. Hatta indirirdim, okurdum. Bir şeyler yapardım yani. Ama hiç 22 arkadaşımızdan cevap gelmiyor. Ya Elif bırakın formasyonu ya. Formasyon olacak tabi inşallah. Merak etmeyiniz. siz. Haftaya zaten toplantımız olacak. Orada açıklayacağım size. Ee, ama... E zaten uzaktan açmamışız. Ben demiştim size açmayacaklarını. Elif Nur duyuru yaptı. E, çıktım arkadaşlar yayınlandı mı sitede. Ne diyor? Bakanınız oldu mu? Toplantı dündü çünkü. Dün ben haberleri aldım. Tabii hem bizim dekandan hem Hayaf'ın dekanından. Ne yazmışlar siteye? Ben siteye bakmadım yalnız. Ne var sitede arkadaşlar? Kontenjanlar yok. Evet kontenjanlar başvuruya göre olacak. Mesela ilahiyattan diyelim ki bin kişi mi başvurdu ona göre kontenjan ayıracaklar. Hiç kimseye kontenjan e, dersler hafta sonu tamam iyi. Bunu zaten bizim tamam o da güzel. E, bizim öğrencilerimiz e, ikinci öğretim öğrencileri olduğu için istiyorlardı. Bu iyi oldu. Bir söylemiştik önceleri hafta içinde olacak deniliyordu ama iyi olmuş. Yani ama ancak iki gün, bütün dersleri iki güne sığdıracaklardı. Dolayısıyla uzun ama ne yapalım artık? Biraz katlanacaksınız. İnşallah e, kontenjan konusunda da bir sıkıntı yaşamayız. E, arkadaşlarımız e, ne kadar istiyorlarsa o kadar inşallah başvurur girer ama tabi yani kesin bir şey söylemek zor tamam kerime bence iyi etmişsiniz başka üniversitede kayıt yapma imkanı olan hele size yakınsa arkadaşlar bakın yapın eğer yakınınızda bulunan bir üniversitede formasyon varsa hiç kaçırmayın bence başvurun arkadaşlar Çok iyi etmişsin Kerime. Gerçekten iyi etmişsin. E nasıl Kerime'yi almışlar? Seni almıyorlar İknur? Bak Kerime kayıt yapmış. Nasıl oluyor? Hangi üniversite almıyoruz siz İknur? Zaten bu kontenjan mezun durumda olan bahrede 3 kişi yaptırmışlar. İyi etmişsiniz. Gerçekten çok iyi etmişsiniz Kerime. Bak Fatma Tanrı Öven doğru söylüyor. Siz ön kayıt yapmamışsınız. Peki süre bitti mi kelime orada? Tamam. Eğer Elif Nur Tamam. Ee, arkadaşlar eğer henüz formasyon için e, kayıt süresi sona ermemiş üniversiteler varsa e, lütfen e, takip edin. Yakınsa size e, oralara kayıt yapın arkadaşlar oldu mu? Fatma ben bende çıktı ama yol uzak diyor. Manisa almamış. E, ya yani Manisa sadece mezun olanları mı alıyor hükmü? yani? Tamam, tamam. Ee, Sabahattin size uzak olsun, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ama Manisa demek ki sadece son mezun olan olanları alıyor. Belki açar ileride. Arkadaşlar doğru. Biz de e, dün dün e, hem İrfan Bey ile konuştum, hem bizim dekanla konuştum. Zaten toplantıda da konuşulmuş. Öncelikle ve öncelikle bizim öğrencilerimiz alınacak. Bizde de aynı şey, aynı kararı alındı arkadaşlar. Yani diyelim ki 3500 kontenjan. Öncelikle 3500'ünün de bizim mezunumuz olması esastır. Bizim öğrencimiz olması esastır. Diyelim ki bizim öğrencilerimiz alınmadı. Yani diyelim ki bizim öğrencimizden 3000 kişi başvurdu. 500 açığımız kaldı. Diyecekler ki üçüncü sınıf öğrencilerine isteyenleri alacağız. Onları alacaklar bizim öğrencilerimizden üçüncü sınıf öğrencileri. Onlarla da dolmazsa ondan sonra da alacak bizim üniversite. Yani tamamen önceliği bizim öğrencilerimize verdiler. Bize de aynı şey yapıldı. Arkadaşlar yer açtık. Nasıl terimi anlamadım. Tabii ki öyle karar çıktı arkadaşlar. Dünkü toplantıda öyle karar çıktı. İnşallah dediğim gibi bizim öğrencilerimizin tamamı istifade eder. Bir aksilik çıkmaz, bir sıkıntı olmaz inşallah. Peki şimdi birinci soruma doğru bir cevap alamadım maalesef. Yani dedi yani içinizden herhangi bir demek ki bir merak uyandıramamıştım. Sizin zihninizdeki kimse siteye girip de merak ettiği bir makaleyi araştırmamış. Onu geçtik. Orada kendimize eksi veriyoruz. Ee, Fatma tanrıya ver. Neye baktın? Kerime, hocam sit, siti dolaştık tamam mı? Ee, DHT, DHB nedir ya? İlknur çok sıra olduğu için artık ne, ne sınavlar olduğunu bilmiyoruz. Engelli haklarına baktın. Derse yeni katıldık. Ama makale okumadık. Diyanetin sınavı var, öyle mi? Hafızlık sınavı mı? Neyse. Sınava girecek arkadaşlara din hizmetleri alanı sınavı. Peki. Allah kolaylık versin. Allah zihin açıklığı versin. Peki neyse. Hmm. Ee, arkadaşlar peki ikinci bir şey istemiştim sizden. İkinci konuya gelelim. Demiştim ki lütfen e, bu hafta, hafta şöyle bir birkaç tane e, günlük yazın. E, bugün en e, yani... En iyi günlüğünüzü gönderin bugün bir üzerinde konuşalım demiştim. Günlük yazanlar parmak kaldırsın. kimler günlük yazdı? Geçen haftadan bu yana. Bağdat yazmış tamam. Süheda yazmış. Ayşe peki? Tamam. Bu güzel. Yani arkadaşlarımızın çoğu yazmış. Peki, en en beğendiğinizi mesela deyin ki hangi arkadaşımız göndermek ister? Burada toplu olarak okumamızda sakınca görmeyen arkadaşımız bir arkadaşımız göndersin burada açalım Murat da bize yardımcı olsun paylaşalım okuyalım bakalım cümleler nasıl gidişat nasıl Onun üzerine bir düşünelim var mı göndermek isteyen Murat Murat da biz duyursa hemen yüklesin ya da bana gönderseniz ben yüklerim buradan ekranı paylaşırız Var mı göndermek isteyen? Ya da önce şunu söyleyeyim. Siz düşüne durun ama şunu da sorayım. Yani diyelim ki 5 eğer 5 tane yazmışsanız ilk yazdığınızla son yazdığınız arasında yazma konusunda sizde bir farklılık meydana geldi mi? Belki ilk 5'te olmayabilir ama yine de olabilir aslında. Hiçbir bir farklılık meydana geldi mi? şey hissettiniz mi? Mesela İlkinur ben de yazdım. İlkinur kaç tane yazdın? Hatice Bolat da yazmış. Bir ders yazmış. E yani kaç tane yazdınız? Çünkü üzer, adı üzerinde, üzerinde günlük demek yani her gün yazmak lazım aslında. Değil mi? Günlük. Yani haftalık değil. Günlük. Ee, Bağdat evet daha çok duygusallaştı. Son yazılanlar Beş tane. Güzel Bağdat. Tamam bak. Demek ki e, farklılık oluyor yani. Önce duygusallaşsın. Sonra inşallah e, e, bilimselleşir ardından Bağdat. Sonra bilimselleşir inşallah. E, 18 yaşından beri zaman zaman yazarım. Ben. Melahat. Tamam. Peki. Güzel. E, Melahat nasıl yani yazıyor olman sana yazı konusunda bir fayda sağlıyor mu bir avantaj sağlıyor mu yani bir konuyu daha rahat emin toparlayıp yazabilecek durumdasın eğer öteden beri yazıyorsan peki anlaşılan kimse göndermeyecek. Evet fark ediyorsun. Düşüklüğü düzeltmeye başlıyor bence. Şimdi bir de şunu yapalım arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeyim. Hala günlüklerdeyiz. Daha hala ilmi yazılara geçmedik. Günlüklerdeyiz. Şimdi şunu yapın arkadaşlar. Lütfen günlüğünüzü yazdıktan sonra. Tamam arkadaşlar. Günlüğünüzü yazın. Ama çok kısa olmazsın. 3-5 cümle mesela Bir sayfa olsun diyelim. Yarım sayfa olsun. Günlüğünüzü yazın. Ee, önce sessiz okuyun. İçinizden bir okuyun. Bak bitirdikten sonra noktanızı koyun. Aradan 5 dakika 10 dakika geçsin. Mesela bir çay için. Abi, başka bir şey yapın. Şöyle bir araya biraz zaman koyun. Ee, ondan sonra gelin yazdığınızı şöyle bir hızlı bir şekilde bir okuyun. İçinizden. Lütfen dedikleri not alıyor musunuz arkadaşlar? Lütfen dedikleri not alın ve yapın. Ee, tamam mı? yapmak, günlüğümüzü yazdık. Noktamızı koyduk. Kapattık. Gittik. işte bir çay içtik. Bir abdest alıp namaz kıldık. Ne bileyim. Yemek yedik. Hatta bir dışarı çıkın isterseniz. Yani şöyle bir 15 dakika, yarım saat falan bir ara geçsin. Oldu mu? Ondan sonra gelin, açın okuyun. Bir daha okuyun yazdığınızı. Ondan sonra arkadaşlar sesli okuyun. Bir kere içinizden okuyun. Bir kere de sesli okuyun. O zaman e, cümlelerinizdeki e, bozukluklar, eksiklikler hemen e, dikkat çekecektir. Demek ki e, yazımızı yazıyoruz. Yazdıktan sonra biraz ara veriyoruz. Ondan sonra e, içimizden e, okuyoruz bir kere daha. O yetmiyor. Bir de sesli okuyoruz. Yani yazdığımızı kendimiz duyalım. Her cümlemizi teker teker okuyalım, e, ağzımızdan çıksın, kulağımız duysun, dinlesin. Bunu yapacağız arkadaşlar, tamam mı? Bu bu e, aşamanın bir aş bir ötesi daha var. Onu da şimdi söyleyeyim. Onu da şimdi biz bunların hepsini zamanında yaptık. Yani bu noktalara gelene kadar çok yani öyle yani iyi bir yazı iyi bir yazı ortaya koymak istiyorsanız bunları yapmanız lazım. Üçüncü aşama, son aşama şu arkadaşlar. Yazınızı başka bir arkadaşınız okusun. Yazınızı başka bir arkadaşınız okusun. Hele, hele bu arkadaşınız böyle dikkatli, biraz da e, Emine bak. Emine acele etme. Bak, adım adım gidiyoruz Emine. Önce en basitinden başladık. Deneme biraz daha e, yani önemli. Yavaş yavaş gidiyoruz Emine. Ee, tamam arkadaşlar günlüğümüzü yazdık. Kendimiz okuyoruz. Ee, Sesli okuyoruz. Ve mümkünse hatta yani bu da çok önemli bir nokta çok önemli bir aşama birine okutalım. Başka biri okusun bizim yerimize. Çünkü insan insanoğlunun gözü arkadaşlar yanılabiliyor. Biliyorsunuz yani bilim adamları yüzlerce deney yapmışlar, test yapmışlar. İnsanoğlunun gözü yanılıyor. Göz yanılabiliyor. Ee, yanım, hele mesela zaman kelimesi, hani bu ilk yazılan yok zaman demeyelim şimdi yanlış anlaşılır. Mesela ee, evet kelimesi diyelim. Evet de siz icabında etev yazarsınız. Etev yazarsınız. Mesela hocam kelimesini mesela hocma yazarsınız. Hocma yazmış olabilirsiniz. Gözünüz ona alışır. O hocma kelimesini hep siz yanlış yazmışsınız ama gözünüz hep hocam diye okuyor. Çünkü alışmış gözünüz. Yani insan insanoğlunun gözü böyle bazen alışır. Siz hep o kelimeyi hocam diye görmeye alışmışsınız. Aslında yanlış yazmışsınız. Fakat gözünüz doğru okuyor. Göz yanılması. Bunun önüne geçilebilmesi için başka bir gözün onu okuması lazım. Başka bir göz okuduğu zaman hemen o yanlışlığı fark eder. O yüzden Günlükten başlamak üzere yazılarımızı hele hele bu bir deneme yazısıysa hele hele bu bir makale ise işte ne bileyim bir e, kitap çalışması, test çalışmasıysa mutlaka arkadaşlar bu dediklerime uymamız lazım. Ha, bunu her zaman yapacak mıyız? Hayır arkadaşlar bunu e, mesela e, 3 kez, 5 kez, 10 kez, 20 kez yaparsak Ondan sonra zaten bu bizde bir meleke haline gelir. E, artık kendimiz e, herhangi birine e, okutmadan da doğru bir şekilde e, yazma ve yazdığımızı okuma, okuduğumuzda bir eksiklik, bir düşüklük varsa onun fark etme yeteneğini kazanmış olur. Bu yetenek bizde gelişir arkadaşlar. E, yani birkaç bir kez bunu yaptığımız zaman. O yüzden... Bu işin başındayken mutlak arkadaşlarımızın bu yollara denemesi lazım. Tamam arkadaşlar. Şimdi e, herhangi bir arkadaşımız yazı göndermedi, yazı göndermeyince Tabii bir yazı üzerinde hani e, konuşma imkanımız olmuyor. E, İbrahim yazıcı hocam, ben ilk defa katılıyorum. Nedir bu ödev konusu? Nasıl yapılacak? Tüm dersler dahil mi? Nedir, ne diyorsun İbrahim ya? Ne dersleri? Hatice nereye gönderecektik? Ee, önce bir e, Murat eğer yardımcı olabilirse, e, aslında ben e, Denizbele görüşecektim. Bu arada çok yoğun olduğu için görüşemedik. İbrahim, biz Öder müdür? İşte bu, der, şu an ders yapıyoruz. Ne der, ne de başka derslere kattın ki? Biz sadece bu derste yazın nasıl yazılır, Öder nasıl hazırlanır. E, makale nasıl yazılır? Bunları okuyacağız ve bu okuduklarımıza göre de araştırma nasıl yapılır? Bunları öğreceğiz. Kendimiz araştırma yapacağız. Herhangi bir konuda geçenlerde bir arkadaşınız mail atmış hocam ben ben e, galiba Çerkezim demişti arkadaşınız e, acaba öteden beri merak ediyorum bu konuda bir makale yazıp araştırma yapıp makale yazsam olur mu? Niye olmasın? Yani bizim maksadımız sizin bir konuda ilmi Kriterlere uygun bir şekilde araştırma yazıp yapıp yazı yazmamızı sağlamak. Bunun için e, e, uğraşıyoruz, tam arkadaşlar. E tabii ki İbrahim ödev yapıp bize göndereceksin. Mesela göndermeyeceğiz mi? Kesinlikle İbrahim bir daha böyle bir şey yazmayacaksın. Göndermeyeceğiz mi? Böyle bir kelime yok Türkçe'de. Lütfen Türkçemizi doğru yazalım, doğru e, telaffuz edelim. E, çok önemli böyle e, yazılarımızda e, bazı harfleri eksik yazmak. Zaten ben o yüzden yazılarınızı görmek istiyorum. Çünkü eminim çok yapacaksınız. Bizim öğrencilerimiz de e, çok hata yapıyorlar. %80'i yağmur kelimesini yazarken yağmur yazıyor. Yani yumuşak, içinde yumuşak e, g'nin olduğu harfleri Eksik yazıyorlar. E, bazı e, sesli harfleri eksik yazıyorlar. Yani Baya bir e, Türkçe açısından da eksik yazan arkadaşlarımız oluyor. E, o yüzden şimdiden e, mesela ben bundan sonra bu yazdık, yazdıklarınıza da bakacağım. Eksik gördüm hemen uyaracağım. Şurada eksik var düzgün yazın diye. İbrahim o yüzden uyardım. Sakın yanlış anlama eksiklerimizi düzelteceğiz tamam mı? Peki tamam İbrahim çok güzel. İnşallah e, elimizden geldiğince e, şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi İbrahim anladın mı? Biz bu dersimizi böyle her her Cuma akşamı e, oturacağız, konuşacağız. E, tabii ki makale çalışması yapacağız. Tabii ki e, yani e, araştırmalarımız nereden yapıyoruz? Onları öğreneceğiz. Yani çok şey öğreneceğiz inşallah. Ümit ediyorum ki yani bu ders sayesinde siz yarın bir gün yazı yazma e, herhangi bir konuda yazı yazmayı murat ettiniz mi inşallah rahat bir şekilde onu yazma imkanı bulacaksınız arkadaşlar. Evet Melahat çok doğru söylüyor yani yeni nesil maalesef harfleri kırpıyor ama lütfen siz kırpmayın ne olur mesaj yazarken e, e, mutlaka doğru düzgün bir şekilde yazın. Evet Hatice, Hatice Nur e, Perşembe günü İbrahim ben onu size söyleyeceğim işte Bak şimdi onu konuşuyorduk ya e, Perşembe günü Toplantımız var Ben toplantıya kaç arkadaşımızın Katılacağını bilmek isterim e, Henüz bana herhangi bir e, sayı Söylenmedi Bugün 3. sınıfın temsilcileri Geldiler e, Onlar 4-5 kişi Belki 6 kişi katılacağız diyorlar yani e, o zaman demek ki 4. sınıflardan da şöyle bir 20 civarında katılım olmalı. Saat konuşmuştuk ya Hatice Nur saat bir buçukta arkadaşlar. Madem Hatice Nur sordu söyleyelim. 23 evet 23 e, Ekim 2014 Perşembe günü saat 13:30'da inşallah. Bizim dekanlık katının üstündeki e, teras katımızda e, sizin geçen sene Kur'an sınavla bir, bir kısmınızın Kur'an sınavı orada yapılmıştı biliyorsunuz. Orada Peki melekler isimleri alıyormuş diyor Kerime. İnşallah melekler e, onları bana iletir. Yani isim yani isim de verebilirsiniz ama isimden ziyade ben eee e, Tamam İbrahim, e, biz zaten imkanlı arkadaşlardan bahsediyoruz. Hatta mümkünse arkadaşlarımız İstanbul'dan gelsinler. Kimse bu toplantı için başka yerden gelmesine gerek yok. Zaten konuştuklarımızı toplantıya katılan arkadaşlar size iletirler. E, o yüzden Kıbrıs'tan arkadaşların gelmesini tabii ki beklemiyoruz. Peki şimdi e, ben ben İsterseniz bu yazı gönderme işi bu hafta dursun. Gene biz araştırmalarla ilgili birkaç konuyu konuşalım. Çünkü şimdi özel bir adres temin edeceğiz. İSUZEN uzantılı ya da AUZEF uzantılı. İnşallah Denizli Bey ile konuşup bunu halledeceğim. Bize bir adres versinler. O adresi size verelim. O adres sadece sizin göndereceğiniz yazılar için kullanılacak arkadaşlar. Siz yazılarınızı oraya göndereceksiniz. Şimdi bizim günlük adreslerimizi verirsek e, bu kadar arkadaş e, yani 100 kişi gönderse bizim sistem çöker yani. O yüzden e, günlük adreslerimizi vermeye gerek yok. Biz özel bir adres alacağız. Bunu Murat'la konuşmuştum ama Beniz Hoca konuşamadık. E, i̇nşallah oradan bir adres alırız. O adresimizi siteye koyarız veya bu tür derslerde size yazarız. E, arkadaşlarımız yazdıklarını oraya gönderler. Beş arkadaşınız biliyorsunuz. Ee, işte sizin şubeniz A, A şubesinde ben bu işi yapıyorum. B şubesinde galiba Zişan yapıyor. Değil mi yanlış e, ee, C de Ümit yapıyor. de Adem yapıyor. P'de de Mustafa Can yapıyor. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam böyle olması lazım. Bu beş hocamıza biz birer adres alacağız ve size vereceğiz. Arkadaşlarımız oralara yazdıklarını gönderecekler. Hocalarımız inceleyecek bunları arkadaşlar. Tamam mı? Bizim maksadımız yani uygulama yapmak. Yani İbrahim hangi konuyu ders için değil İbrahim. Gene anlatamadım. Dersle ilgili ilgisi yok. Biz sizden herhangi bir konuda makale istiyoruz. Herhangi bir konuda bir çalışma yapmanızı istiyoruz. Bu ders de olabilir. Mesela Kıbrıs'taki insanların dini duyarlılığı da bir bununla ilgili bir yazı yazabilirsin İbrahim Bak, Kıbrıs'taki Müslüman halkın dini duyarlılığı böyle bir çalışma bilmiyorum öyle bir şeyler yapıldığım yapılmadığını ona dair bir yazı bu böyle serbest bir, bir dedim ya biraz bir arkadaşımız ben Çerkezim hocam onunla ilgili yazabilir miyim yaz tamam başka bir arkadaşımız başka bir bizim için konudan ziyade konunun ilmi usuller çerçevesinde ele alınıp alınmadı. Ama ben diyorum ki öyle hemen bir anda işte Çerkezlerin tarihine dalmak yerine ya da bir anda Kıbrıs'taki Müslümanların dini duyarlılığı gibi bir konuya dalmak yerine önce basit olanları yapalım. İşte günlük en basit bir yazı tekniğidir. Onunla başlayalım. Onla şöyle bir bir hafta 10 gün 20 gün belki günlük yazalım. Ondan sonra o gün Ondan sonra işte deneme olur. Ondan sonra ne bileyim biraz böyle bir hani adım adım gideriz inşallah. Güzel şeyler yazmaya çalışacağız. Anlattığımız şey bu. Derslerle alakası yok. Derste de yapar. Mesela dersiniz ki tefsir dersinden şu konuyu merak ediyorum. Araştırayım dersiniz. Onda, o da olur tabi yani. Ders olabilir. Ders dışı de olabilir. Merak ettiğiniz bir konu. Özellikle merak ettiğiniz bir konu veya birkaç konu biz bunlar üzerine çalışacağız. Tamam arkadaşlar. Şimdi o zaman günlük yazmaya devam. Ben yıllardır günlük yazıyorum diyen arkadaşlarımız varsa ki birkaç arkadaşımız yazmıştı, Onlar zaman deneme yazsınlar. Mesela şöyle bir şey yapabilir misiniz arkadaşlar? Diyelim ki işte şimdi biz sonbahardayız. Değil mi? Sonbahardayız. Bir sonbahar tasviri yapın. Sonbahar nasıl e, e, cereyan ediyor? E, sonbaharda ne tür değişiklikler oluyor? hem doğada yani ağaçlarda etrafımızda çevremizde, hem insanoğlunun iş dünyasında belki toplumda yani sonbahar sonbahar konulu bir deneme yaz yazabilirsiniz ya da yani başka şeyler olabilir mesela bakın ülkemize Suriyeden bir buçuk milyon insan geldi Allah razı olsun insanımız, ülkemiz bunlara kucak açtı. Her ne kadar birileri anlamasa da bunun ne olduğunu biz ensar ve muhacir ruhu taşıyan insanlar bunun ne olduğunu biliyoruz. Birileri anlamaz. O ayrı bir şey. Onlar anlamasında. Bunların bakın yani sonuçta kolay bir şey değil. Adamlar, insanlar her şeylerini bırakıp buraya gelip sığındırlar. Bunların yaşadığı pek çok sorunlar. Mesela çevrenizde eminim böyleleri var. Mesela öyle birini e, betimleyin bir aileyi mesela bir, bir Suriyeli ailenin yaşamış olduğu ya da Iraklı ailenin yaşamış olduğu sıkıntıyı neler yapıyor ne ediyor falan. Yani Birçok şey bulunabilir. Bunlar sosyal konular olabilir. E, natural yani doğayla ilgili konular olabilir. E, yani mesela bir yaz geçirdik. İçimizden eminim çoğumuz yazı belki memleketinde geçilmiştir. Belki bir yere tatile gitmiştir. Yurt içinde, yurt dışında her neyse. Mesela bu yaz yapmış olduğunuz tatili değerlendiren bir deneme yazısı olabilir. Ee, yani eğer içinizden bazı arkadaşlarınız ben hocam çoktan beri günlük yazıyorum bunun bir ötesine geçmek istiyorum diyorsa bunlardan birini yazabilir. Ama e, sıklıkla günlük yazmayan arkadaşlar, lütfen önce günlük yazsın arkadaşlar. Lütfen önce günlükle yapacağız. Sayfa sayısında herhangi bir sınırlama yok. Ama tabi ki makalelerin genel olarak bilimsel makalelerin belli bir yani bağlayıcı olmasa da yani mesela kapıp da 100 sayfalık makale yaz, yazmamanız lazım. Ama bazen yani konuya göre bazen 50 sayfada olabiliyor makaleler. Ama genelde biz makalelerin yani 15.000 kelimeden ibaret olmasını ee, bu şu demektir. Yani ortalama 10 sayfa, 12 sayfa olabilir. 15 sayfa olabilir, 20 sayfa olabilir, 30 sayfa olabilir. Yani dediğim gibi bazen hani konu dar olur. Dar bir konu işlersiniz. O ne yapar? O 5 sayfa olur, 7 sayfa olur. Ama konu geniş olur. O zaman da daha fazla olur. Biz hep şu lütfen, şu sözümü de not alın. Ee, başlığımız ve konumuz, yani konu başlığımız da çok önemli ama konumuz İşleyeceğimiz konu arkadaşlar, makalemizde işlediğimiz konu, efra, makalemiz yani konu açısından makalemiz efradını cami, al yarını mani olmalı. Tamam arkadaşlar. Ne demek istiyorum yani? Makalemiz efradını cami. Yani o makale ile ilgili konuları kapsamalıdır. O makalenin, yani siz bir makale işliyorsunuz. O makalenin içinde olması gereken konular olmalı. Ayarında ah, mani olmalıdır. Yani gereksiz uzatmalara dalmaya, birebir makalenin ana konusu olan hususla alakası olmayan diğer konulara dalmaya gerek yok. Dolayısıyla hani böyle olmazsa mesela bir konu düşünün, e, efsadını cami bir makale yazmak için konuyu uzatmanız gerek çünkü konu zengindir. O zaman o makale 30 sayfa olur, 40 sayfa olur, 50 sayfa olur. Ama genel olarak dediğim gibi 10 ila 20 sayfa arası idealdir arkadaşlar. 10-20 sayfa arası. Ee, şeylerde mesela bu tabi daha çok sosyal bilimlerde ama bir, mesela fen bilimlerinde, tıp bilimlerinde e, makalelerin sayfa sayısı 3 olabiliyor. 4 olabiliyor. Çünkü onlar e, yani, has, yani özel bir konuyu mesela diyelim ki bir doktor e, hani bir e, hastasının bir, bir e, yönünü, bir hastalığını tespit etmiş. O hastalığı işliyor, anlatıyor. E, bu mesela iki sayfa olabilir, üç sayfa olabilir. Yani bilim alanına göre, konuya göre sayfa sayısında farklılık olabiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi e, geçen hafta sizinle birlikte İSAN'da bir kelimeden e, resim de eklenebilir mi? Firdevs eğer resim ekleme gerekiyorsa, yani resim, tablo, mesela bakın biz tabloya, resme, grafiğe önem veriyoruz. Çünkü bunlar e, zenginleştiren unsurlar. Makalenizi, kitabınızı zenginleştiren unsurlardır. E, anlaşılmasını ve e, dikkat çekilmesini sağlayan unsurlardır. O yüzden eğer gerekiyorsa tabii ki onlar da olmalı. Ee, hocam biz o kadar uzun nasıl yazarız ki diyor Bak, tabii. zaten hemen ben bunu diyeceğinizi bekliyordum elbette dedi. ilk makaleni bu kadar yazamazsın ikinci de yazamazsın hatta 3 sayfa yazsanız var ya öpü başınıza koyun 3 yani. sayfa yazsanız bazı arkadaşlarımız için söyledim bazıları daha rahat yazabilir hiç yazmayan arkadaşlarımız 3 sayfa bir konuyu toparlaymışsa yani ilk yazdığı yazıysa helal olsun zor ama zamanla Dudu sana o kadar sayfa bile az gelecek. Belki daha uzun gereke, yazman gerekebilir. Tamam. Peki dediğim gibi geçen hafta biz bir kelimeden arkadaşlar bir kelimeden hareketle e, ilgili makaleleri bulmayı öğrenmiştik. Nerede? İsa'nda. Şimdi sorumuz şu olsun. Ben evet İsa'nda e, yapmıştık bunu geçen hafta. Şimdi yine İsa'ma girelim beraber. Bu sefer de diyelim ki hani bir kişinin makaleleri lazım bize. Bir kişinin makaleleri lazım bize. Biz O kişinin ya da yani benim aradığım makaleyle ilgili herhangi bir kelime aklıma gelmiyor. Ama makalenin kime ait olduğunu biliyorum. Acaba o adamın isminden o yazarın isminden makaleye ulaşma imkanım var mı? İsterseniz e, bunu birlikte buna dair bir örnek yapalım, bir uygulama yapalım. Olur mu arkadaşlar? Tamam mı? Buna dair bir uygulama yapalım. Şimdi o yüzden e, geçen haftaki gibi gene e, bütün arkadaşlarımız, e, yaklaşık 40 arkadaşımız var şu an bizi izleyen, bütün arkadaşlarımız e, İSAM'a giriş yapsınlar. Birlikte İSAM'a giriş yapıyor arkadaşlar. Ben de yapıyorum, siz de yapın Lütfen. Evet, e, Google'dan yapabilirsiniz eğer adresi bilmiyorsanız. Google'ı açtık. Arkadaşlar siz de yapıyorsunuz değil mi? Google'a İSAM yazdık. Zaten hemen çıktı. E, bir sürü yazı çıkıyor değil mi İSAM'la ilgili? Bize hangisi lazım? Osman zaten İSAM'ın adresini de yazdı. E, ilahiyat makaleleri VT veri tabanı demek arkadaşlar. Veri tabanı. Oraya tıklıyoruz. Tıkladık. Yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yapıyoruz değil mi? Peki, evet evet diyorlar. Arkadaşlar öyle diyor. Peki. Şimdi o zaman, yani şimdi mesela benim adımı yazın arkadaşlar. Ama nereye? Bakın yazar, emeği geçenler diyor ya. O kısma e, benim adımı yazın. Hidayet Aydar. İsterseniz sadece Aydar da yazabilirsiniz. Sadece Hidayet de yazabilirsiniz. Sadece Hidayet yazarsanız ne kadar Hidayet varsa hepsi çıkar. Sadece Aydar yazarsanız ne kadar Aydar varsa hepsi çıkar. Hidayet Aydar yazarsanız bak şu an mesela Hidayet Aydar yazdık değil mi arkadaşlar? İsterseniz bunu bir deneyelim. Genel listele diye bir e, yer gördünüz mü arkadaşlar? listele diye bir yer. Orayı tıklıyoruz. 50'yi işaretliyoruz. 50. Tamam mı? Yapıyor muyuz? Şimdi aramaya, aramayı başlat dedik. Evet. Ee, gördünüz mü arkadaşlar? Hayda. Dudu bulamadı. Bak Emel buldu. 35 makale çıktı. Çık, buldunuz mu arkadaşlar? Dudu bir daha denedir. Sen bir yeri yanlış yaptın Dudu. Tamam, tamam. İşte mesela Hidayet Aydar'ın bütün makalelerini burada ulaşabiliyorsun. Tabii bunlar sadece yani İsa'mdaki makalelerim. Daha başka yani 70-80 civarında makale yayınlandı. Ama bazı dergiler e, İslam'ın e, bu de makaleleri tarayıp siteye koymasına izin vermiyor. O oradaki makalelerimiz burada yok. Bunlar izin veren e, Dergilerin makaleleri arkadaşlar. Evet. E, 35 tane hidayet aydar görünüyor. Bakalım doğru mu? Acaba başka başka da olabilir mi? E, aydar hidayet. Aydar hidayet. Evet herhalde hep benimki bunlar. Peki. Şimdi arkadaşlar şöyle de demek ki sistemde herhalde adı hidayet soyadı aydar olan başka birileri olmayabilir. E, diyelim ki öyle olsaydı o zaman tırnak içerisine eğer koysak arkadaşlar yani ismi e bu arada söyleyeyim bu makalelerden ilginizi çeken varsa indirip okuyabilirsiniz arkadaşlar Gülhan'ın diyor ki bende 21 tane görünüyor neden Gülhan'ın altta sen, sen şey mi yaptın ha, iki tane görünüyor diyor hocam Gülhan'ın Gülhan'ın sen nasıl yaptın ya niye sende iki tane görünüyor bir, az, bir izah et nasıl ne, nasıl yaptın Gülhan'ın ee, Esma bir daha diyor. Esma e, yani yapamadın mı sen de? Ayşe'yle diyor ki, hocam bu makaleler sizin izninizle mekleniyor. Hocam hayır Ayşe <gülüyor> benim iznimle değil. Ama biz bir makaleyi bir dergiye verdik mi? Makalenin tüm makalarını dergiye vermiş oluyoruz. Derginin izniyle yapıyorlar oldu mu? Derginin izniyle. İsminizi yazdım. 50 işaretledim. E tamam doğru yapmışsın. Hidayet mi yazmı acaba sen? İle hidayet diye yazman lazım. Bak Esma diyor yazacağım. Esma lütfen bir daha doğru yaz bakayım. Hadi Esma hidayet ayda ne yapacaksın? Hidayet ayda Hidayet ayda ne yapacaksın? Esma hidayet ayda ne yapacaksın? Hadi Esma yaz görmem lazım. Bak yani yazcama yazcama takıldım Esma yazacağım diye bir şey var mı Esma o kelimeyi doğru yaz. Nasıl yazacaksın? Ha şimdi oldu. Yaza, Fatma yaz Fatma yazacağım. Tabii ki doğrusu bu böyle yazmamız lazım. Şimdi e, Esma Çoban bak bir daha söylüyorum. E, arkadaşlar lütfen dinleyin. Bakın şimdi e, önünüze e, bir e, sayfa çıkıyor değil mi? Diyor ki makale adı önünde boşluk var. Yazar emeği geçenler önünde boşluk var. Anahtar kelime önünde boşluk var. Değil mi arkadaşlar? Buraya yazar emeği geçenler kısmına yazıyorsunuz. Yani ikinci sütuna, ikinci satıra. İkinci satıra. Arama yerine, arama yeri neresi? Ee, diyorum ya, Esma, bak yazar emeği geçenler kısmı, üstte işte arama yeri diye bir yer, makale adı yazmıyorsun. Yazar adına yazıyorsun, yazar adının. Yazar adının, adının olduğu yere bir dakika Allah Allah ara Arama yerine neresi oluyor ya? Böyle bir şey yok biz de aramıyoruz diye bir yer. Bak bak makale adı var. Yazar adını işte yazar adının yazar adının olduğu yere yazar adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Kim merak ediyorsanız adını yazın. Sonra dediğim gibi listele kısmını da yani 10 da yapabilirsiniz, 20 de yapabilirsiniz. Bak Zeynep'in yazdığını bak Allah aşkına ne yazıyor? İlahiyat makalelere gireceğiz önce. Gireceğiz. Ne demek Zeynep? Gireceğiz. Ya bu Türkçe mahvolmuş ya. <gülüyor> lütfen arkadaşlar. Ne olur düzgün yazın. Bak eğer tezlerinizde de böyle yazarsanız var ya aman Allah'ım yandınız. Tamam. Lütfen düzgün yazın. Ee, hadi biraz aslında bugün ben size El Mektebetü Şamilyan atacaktım ama o ee, artık o haftaya kalacak herhalde. Peki arkadaşlar hala yapamayan var mı? Şu soruyu bir sorun. Hala yapamayan var mı arkadaşlar siznizden? Dudu, ya Dudu, yani tezlerde yazarsanız diyorum yani. tez yazarsanız eğer ya Dudu, her kelimeden hemen bir anlam çıkarıyorsunuz. Bize yük mü gelecek diye korkuyorsunuz ya. Ben şimdi için demiyorum ya ileride. Tez yazar da, tezinizde de gireceğiz, yazacağız diye yazarsanız orada yanarsınız. Onu demek istiyorum. Arkadaşlar yapamayan var mı? Yapamayan var mı arkadaşlar? Herkes, yap, herkes başardı mı? Herkes girebildi mi? Herkes 35 makale bulabildi mi? Peki. O zaman demek ki bunu hallettik. Tamam. Nafiye bulmuş. Diğer arkadaşlarımız da inşallah bulmuşlardır. Arkadaşlar lütfen bu siteyi arada sırada kullanın. Yani girin. Bir şey merak ettiniz mi? Hemen diyelim ki günlük hayatınızda bir konu takıldı. Televizyon izliyorsunuz bir konu takıldı. Hele hele dinle ilgiliyse, dinimizle ilgili çünkü sitemizde daha çok dini e, makalelere ve sosyal makaleler var. E, hemen o merak ettiğiniz konuyla ilgili bir kelimeyi yazın. Bakın lütfen eğer kelimeden girecekseniz makale kısmına yazın. Yani en üst satıra yazın. Arkadaşlar makaleden bir kelime yazacaksanız makalenin tam adını yazarsanız sıkıntı çekebilirsiniz. Çünkü mesela bir e, Boşluğu fazla açarsanız, bir kelimeyi en ufak bir şekilde eksik yazarsanız çıkmaz. O yüzden en iyisi bir kelime, kelime yazmak daha iyi. Ee, Kelimeden arama yapacaksanız, kelimeyi e, makale adı yazılı yerin önüne, oradaki ismini yazacağız, satıra yazacağız arkadaşlar. Ama yazar adından bakacaksanız, o zaman da yazar adı kısmında oraya yazar adını yazabilirsiniz, tam adını, adını ve soyadını. Sadece Ön, ön ismin yani adını yazabilirsiniz. Sadece soyadını yazabilirsiniz. E, ama bu durumlarda e, yani mesela e, kılıç. Kılıç yazdığımız zaman çok kullanılan bir soyadı. Kılıç. Onun için veya öz Türk çok kullanılan soyadlar var böyle. E, çelik mesela. Kerime çeliğin. Bak Nafiye çelik, Kerime çelik. iki tane çelik arka arkaya geldi. Bilmiyorum e, akraba mıdırlar ama Mesela çelik yazdığınız zaman birçok hocanın soyadı çelik olduğu için hepsinin makaleleri çıkar. Ama Kerime Çelik yazarsanız o zaman Kerime Çeliksin. Hele bir de bazen şu olur. Mesela Kerime Çelik yazarsınız, bu sefer adı Kerime olan ve soyadı da Çelik olan böyle bir sürü Kerime ve Çelikler çıkar. Yani mesela Kerime e, Güner derim ki esma Çelik, bunlar da çıkabilir. Ama tırnak içerisine alırsanız yani başta tırnak açıp ismi yazıp soy ismi yazıp tekrar tırnağı kapatırsanız sadece o aradığınız kelimeler çıkar. Onun dışında herhangi bir kelime çıkmaz arkadaşlar. Evet. Koç da çok kullanılan bir soy ismi, Doğru söylüyorsun Emine. Ee, böylece e, bir iki önemli noktaya dikkat çekmeye çalıştık. Tekrar özetleyeyim. İsa'nı ihmal etmiyoruz. Lütfen İslam çok önemli. İslam'a gireceğiz. İkincisi dediğim gibi lütfen e, günlük yazın veya deneme yazılarınızı yazın. Yazılarınızı yazarken e, kendiniz kontrol edin. E, kontrolünüzü sessiz ve sesli olmak üzere iki şekilde yapın. Yani bunu, şunu da söyleyeyim. Eğer bu arada hocam benim aynı zamanda e, yani diksiyonu da gelişsin. E, kelimeleri doğru çıkarıyor muyum, tam çıkarıyor muyum, bu e, yönüm, yönüm de gelişsin diyorsanız, lütfen e, mesela okuyun, okuduğunuz e, metni, e, mesela şu an birçok arkadaşımızın cep telefonunda ses kaydı e, özelliği vardır. Ya da başka bir kayıt cihazınız olabilir, lütfen kayıt cihazınıza okuyun, sonra kendiniz dinleyin. Mesela aynanın karşısına geçin, okuyun. Aynanın karşısında yüz e, hatlarınızda nasıl değişiklikler alıyor, jestleriniz, mimikleriniz, nasıl bunları kontrol edin. E, e, o zaman e, aynı zamanda e, kelimeleri doğru telaffuz etme yeteneğiniz de gelişir. Daha güzel bir şekilde hitap etme yönünüzde e, gelişmiş olur. Bunu da isterseniz yapabilirsiniz. Ama bizim konumuz tabii ki Yazı olduğu için özellikle sizden yazılarınızı yazdıktan sonra içinizden ve sesli olarak e, okumanızı istiyorum. Bu tür denemeler yapın. Aynanın karşısında suret talimi yapar eminidir. <gülüyor> güzel, güzel bir şey. E, bir de çok önemli bir nokta daha ondan söyleyerek bitirelim. E, mutlaka mümkünse, yani hatta mümkünse demiyorum mutlaka sizden başka biri de yazdığınız yazıyı okusun arkadaşlar. Oldu mu? Başka biri yazdığınız yazıyı okusun. inanın e, tahmin etmediğiniz kadar çok eksiğinizi bulacak arkadaşınız. Çünkü dediğim gibi göz e, alıştığı için e, sizin yanlışınızı da doğru gibi görüyor. Şimdi bu e, Word e, belgelerinde yazı yazdığınız zaman e, biliyorsunuz e, çok muazzam bir e, hizmet aslında. E, e, word, word, bilgisayarın hafızasına kelimelerin doğru şekli yükleniyor arkadaşlar. Doğru şekli yazı, yükleniyor. Mesela evet kelimesi yüklenmiş. Ama siz evet'i evte diye yazarsanız ve evte diye bir kelime Türkçe'de yoksa onun altını çizer. Sizin dikkatinizi çeker. Aa, oradan bakarak da eksiklerinizi bulabilirsiniz. Ama mesela evet kelimesini evete diye ya, ya da yani Yazdığınız kelime Türkçe'de varsa yanlış yazmış olabilirsin ama Türkçe'de öyle bir kelime varsa bu sefer altında çizmez. Yani bilgisayarın e, kelime düzeltme e, başarısı var. Öyle bir yetenek var ama mantığı olmadığı için cümlede o kelime anlamsız yani gereksiz yere konulmuş. Onu size söyleyemez. En azından şu an söyleyemez. İleride onu da yaparlar mı bilmiyorum. Fakat şu an söyleyemez. Dolayısıyla bu, bu özelliğinden de yararlanabilirsiniz. Yani bilgisayarınızda zaten yazdığınız zaman e, orada eksikler, yanlışlıklar e, belli olabilir, alt çizilebilir. Diyelim ve haftayı inşallah Şamile'yi tanıyacağız tanı, tanı, arkadaşlar. Çok önemli bir program. Orada araştırma nasıl yapılır, hangi, çalış, hangi kitaplar, hangi kaynaklar var onları inşallah işleyeceğiz. Lütfen lütfen rica ediyorum Günlüklerinize ve yazılarınıza devam edin. Artı bir de ben size demiştim e, lütfen alanlarınızı belirleyin. Herkes alan konusunda e, kendine bir yön belirlesin. Bundan sonra e, o alanlar üzerinde yoğunlaşmaya çalışalım arkadaşlar. Herkesin alanına göre. Mesela siz bana burada dersiniz hocam ben işte şu alanda e, kendimi geliştirmek istiyorum. O alan üzerinde biraz konuşuruz. E, başka bir arkadaşımız başka bir alan söyler onun üzerinde konuşuruz. Yani artık böyle yavaş yavaş alanlaşma yani branşlaşma da olsun. Tamam arkadaşlar? E, Dudu ben geçen söylemiştim bizim fakültemizde kaç tane ana bilim dalı var. Hangi e, hani hatta Huriye vardı değil mi? Misafir arkadaşlardı. O da bize katılmıştı. E, bunlara bakarak yapabilirsiniz. Gerekirse bir dahaki derse hatırlatın ben tekrarlayayım. Oldu mu arkadaşlar? Peki. Şimdilik bu kadar. Hadi Allah'a emanet olun. İnşallah haftaya bugün eee bir arada olduğumuz tekrar